33. Sohbet Ahiret günü Allah'ın görülmesi Bu konuşma Hizet'in 545. yılında Cemaziyel Ahir'in 13. günü Pazar sabahı dergahta yapılmıştır Kim ki İzzet ve Celal sahibi Allah'ı seven birisini görürse O kalbiyle Allah'ı gören ve özü ile de Onun huzuruna dahil olan kişi görmüş demektir İzzet ve Celal sahibi Rabbimiz görülen ve mevcut bulunan bir şeydir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurlar. Siz Rabbinizi tıpkı güneşi ve ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz. Öyle ki onu görmede hiç noksanlığınız olmayacak. Net ve açık şekilde göreceksiniz. Şani yüce olan Allah bu dünyada kalp gözü ile görülür. Yarın ahirette ise kafa gözü ile görülür. Onun benzeri bir şey yoktur. O hakkıyla işiten gereğiyle görendir. Onu sevenler yalnız ona razı olmuşlar. Onun gayrini asla iltifat etmemişlerdir. Onu sevenler yalnız ondan yardım talep etmişler. Onun gayrisinden tamamen kopmuşlardır. Fakirliğin acılığı onların nazarında tatlılığa dönüşmüştür. Dünya hayatının meşakkatlerine katlanmak onlardadır. Allah'ın takdirine ve dünyevi sıkıntılara razı olmak onlardadır. Onların zenginliği fakirliklerindedir. Neşe ve sürurları hastalıklarındadır. Fakirlik içinde bulunsalar da kendilerini zengin addederler hastalık halinde olsalar da neşelenirler, temizlenirler. İnsanlardan ayrı bulundukları nismette Allah ile olan ünsiyetleri artar. Onlardan uzaklaştıkları nismette Allah'a yaklaşırlar. Rahatı meşakkatte bulurlar. Müjdeler olsun. Müjdeler olsun size ey sabırlılar. Ey Allah'ın takdirine razı olunlar. Ey yalnız Allah'a razı olup onun gayrinden alakasını kesenler. Ey nefslerinden ve hevai arzularından geçenler. Ey Ahali Ona boyun eğiniz. Ona teslim olunuz. Onun gerek sizin hakkınızdaki ve gerekse sizden başkalar hakkındaki tasarruflarına razı olunuz. Sizden daha iyi bilen zata karşı bilgiçlik etmeyiniz. Akıl danelik taslamayınız. İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyurur. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bakara Suresi 216. Ayet Benim önümde akıllarınızdan ve bilgilerinizden iflas etmiş olarak ayaklarınız üstünde durunuz. Ta ki onun ilmine nail olasınız. Hayretler içinde seyran ediniz, bir şey ihtiyar etmeyiniz. Onun hakkında hayretlere dalınız ta ki size onu tanıyacak ilim gelsin. Sizde onu tanıyacak ilim hasıl olsun. Hayret baştadır, birinci mertebede gelir. İkinci mertebede ilim gelir. Üçüncü olarak ise malumata ulaşmak gelir. Malumata hayretten ve ilimden sonra vasıl olunur. Hasıt öncedir, önce kast edilir, sonra da maksuda vasıl olunur. İrade, muradın husulünden öncedir. Önce irade edilir, sonra da murad hasıl olur. Dinleyiniz, bildiklerinizle amel ediniz. Hiç şüphe yok ki ben iplerinizi büküyorum, gevşekliklerinizi gideriyor, sağlamlaştırıyorum. Benim sizden başka düşüncem Yok. Sizden başka tasam yok Ancak sizi düşünüyor Ve sizin için tasalanıyorum Ben bir kuşum Nereye konarsam Yemimi hemen oracıkta toplarım Sizler ise atılmış Çakıl taşlarısınız Ey hakikatlerden mahrum kalmışlar Ey Faydasız yükleri yüklenmişler Ey nefsinin esiri olanlar Ey Hevai arzularla düşünüp havai arzularla hareket edenler Allah'ım sen bana da merhamet et onlara da.